Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Adem Alıcı'ya teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler sunan Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyoz dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programda Orta Anadolu türküleri olacak. Ama ilk türküden önce sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Açıkçası TRT'de sıkça rastladığımız ve diğer başka birçok platformda da karşımıza çıkan bir yaklaşıma hiç de sıcak bakmıyorum. O yaklaşım şu ki, işte şurada ne güzel ifade etmiş gurbet acısını, şöyle şöyle demiş, ne güzel demiş gibi basmakalıp laflarla Türk sözleri hakkında konuşma alışkanlığı. Bundan olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum bu programlarda. Bunu zaten halk müziği dinleyicisi olmayan insanlar bile kolaylıkla anlayabilir. Program yapma iddiasında olan ve türkülerin sözleri üzerine kendisinde konuşma yetkisi gören insanlar, bunları söyleme hakkına sahip değiller kanımca. İnsanların ilk anda düşünemediği şeyleri onlara sezdirmekle mükellef olduklarını unutmamalılar. Ya da hiç konuşmamalılar. Bu elbette zor bir iş. Bunu başardığımı ben de iddia etmiyorum. Ama en azından bu kolaycılığa kaçmadığımı ve kaçmamaya özen gösterdiğimi söyleyebilirim, zannederim. Buna rağmen bu hafta Programa başlamadan önce ben de benzer bir şey yaparak az sonra dinleyeceğimiz Muharrem Ertaş'tan alınan A Ellerin Sala Sala Gelen Yar isimli türkü hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Bu konuda da beni mazur göreceğinizi ümit ediyorum. Türkünün ilk iki dizesi hakkında birkaç şey paylaşacağım sizlerle. Sözleri Karacaoğlan'a ait olan bu türkü az önce aktardığım dizeyle başlıyor. Bu çok hoşuma gidiyor benim, zira yürüyüş çok karakteristik bir şey, İnsanların yürüyüş biçimleri bize birçok şey anlatıyor aslında. Örneğin ayaklarını yere sürüye sürüye gezen insanlar genelde güven telkin etmezler. Ya da bazen insan mutsuz veya umutsuzken bezgin bezgin yürüyebilir ya da mutlu olduğunda daha kendinden emin yürür. Bazen de kişinin bir işi başarmış olmanın verdiği güvenle yürüdüğünü hemen hissedersiniz. Artık doçent olmanın, profesör olmanın bir önemi kalmadı Türkiye'de. Hatta akademisyen olmanın bir önemi kalmadı. Ama bizim camiada doçent olanın yürüyüşü değişir diye bir anlayış var. O da bununla alakalı aslında. Bazen de bir insanı mesela uzaktan, simasından ya da cisminden tanıyamayız. Fakat yürüyüşünden hemen tanıyıveririz o kişiyi. Bu anlamda yürüyüş çok önemli bir şey. Ve hatta karizma dediğimiz şeyle de doğrudan alakalı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Karizma ile ilgili de ayrıca konuşulabilir ama şimdilik sözü uzatmayayım. Bu yürüyüş meselesi çok önemli kanımca. Ve birçok türküde yürüyüşten bahsedilmesi de bu anlamda bir tesadüf değil bence. Bu türkünün sözlerinde de benzer bir husus var. Çünkü türkü ''Aman a ellerin sala sala gelen yar'' dizesiyle başlıyor ve hemen peşinden de ''Nasıl geçireyim seni ele ben'' dizesi geliyor. Karaca olan karşısındaki kadının güzelliğinden ve endamından öte yürüyüşünden etkilenmiş. Çünkü o yürüyüş ondaki güçlü karakteri hissettirmiş şairimize belli ki ve kendisini o kadına doğru çekmiş. Bu sebeple Türk'ünün başlangıç dizesi beni bir anda kavruyor ve hakikaten Karaca olan işi biliyormuş dedirtiyor açıkçası. Kısacası Türk'ünün başlangıç dizesi bile tek başına birçok şey dile getiriyor bize. Bunun yanı sıra Türk'ünün makamsal yapısı da çok özel ama sözü daha fazla uzatmadan Türk'ü anons etmek istiyorum sizlere. Duran Alp, Seyit Alp ve Ahmet Alp'ten oluşan Üç Alp grubundan dinleyeceğimiz bir türkü bu. Karacaoğlan'ın yazdığı bu şiir Kırşehir yöresinde havalandırılmış. Muharrem Ertaş'tan alınmış ama muhtemelen onun havalandırdığı bir türkü bu. Zira Neşet Ertaş'tan öğrendiğimize göre zaman zaman Karacaoğlan'dan, Pir Sultan'dan, Dadaloğlu'ndan şiirler açıp önüne o anda doğaçlama olarak havalandırırmış o şiirleri. Bu da onlardan biri olsa gerek. Şimdi üç halpten dinliyoruz. A ellerin sala sala gelen yer. getireyim senin ele ben ben bir şahin olsam olsam Taksam cırnağıma uf çöle götürsem Ben bir şahin olsam, olsam, olsam Baksam cırnağım gitsem çölebeğim. Come on up. Dolaşan Hele ben Sevdiysen ben yarimi. Kime ne Kime ne of, Ne etmişsin dolaşan sırada bir karaca olan türküsü daha var. Bunun sözleriyle ilgili yorumlarımı Edip Cansever'in Çağrılmayan Yakup isimli şiirine atıf yaparak aktarmıştım sizlere. Bu sebeple tekrar üzerinde durmayacağım. Şiirin hiçbir yorumda okunmayan Civcivli kıtasının da bir bölümünü aktarmıştım. Onu da yinelemeyeceğim. Merak eden dinleyiciler kolaylıkla bulabilirler zaten şiiri. Dinleyeceğimiz bu Karaca olan Türküsü, Kahraman Maraş Şöresi'ne ait ve aşık yanık Mehmet'ten Muzaffer Sarı derlemiş. Erkut Özkan'ın Oduru yorumundan dinliyoruz. Güzel ne güzel olmuşsun. Şimdi de meşhur bir Neşet Ertaş türküsü var sırada. Onun efsaneleşmiş ve bu topraklarda yaşayan hemen herkesin sevmese de bildiğini düşündüğüm bir türkü bu. Yine Üç Alp grubundan dinliyoruz Duran Alpin vokaliyle türkünün ismi Gönül Dağı. Can cananı anı bulunca sinayı yaray yaray yaray yaray yaray yaray dilki zilki zili dilki Yaralar yaray, yaray, yaray, yaray, yaray, yaray Dil gizli, gizli, dil gizli, gizli Görünmez Gömülden gömüle Gider yaray Yaray Yaray Yol gizli Gizli Yol gizli Gizli Gömülden gömüle Gider yaray, yaray, yaray, yaray, yaray Yol gizli, gizli, yol gizli, gizli garip bülbül öterken kirpikleri OKUYAR yar cana batarken cümle âlem uykusunda yatarken Kimseler görmeden yaray, yaray, yaray, yaray, yaray Gel gizli, gizli, gel gizli, gizli Kimseler görmeden yaray, yaray, yaray yarar gel gizliği gizli, gizli, gizli Yine bir neşet Ertaş türküsü var sırada. Bunu ise üç Halk grubundan değil ama bu grubun üyelerinden biri olan Ahmet Alpin icrasından dinleyeceğiz. Bu Neşet Ertaş türküsü az önceki kadar tanınıp meşhur olmamış bir türkü ama kanımca Neşet Ertaş'ın efsane türkülerinden biri ve bunun sayesinde yakın çevremde hiç Neşet Ertaş dinleyemediğini söyleyip uzak duran birçok insanı Neşet dinleyicisi hatta Neşet Ertaş müttelası yaptığımı söyleyebilirim. Zira o kapıdan bir kere girildikten sonra bir daha çıkış yok. Bu türkü ile başlayan macera hızla tüm Neşet Ertaş külliyatına yayılıyor gözlemleyebildiğim kadarıyla. Yani açık radyoda program yapmadan önce de türkü dinleterek kafasını ütülediğim çok arkadaşım olmuştu. Türkünün sözleriyle ilgili de çok şey söylenebilir ama şimdilik vaktinizi çalmak istemiyorum. Bu sebeple türküyü anons etmekle yetineceğim şimdi. Ahmet Akden dinleyeceğimiz bu Neşet Ertaş türküsünün ismi ise Yar imiş meğer. <Gülüyor> düştüm dermanını aradım derdimin dermanı yarımış meğer yarın arar kan yardan aradım yardan ayrı kalmak ya dos ya dos ya dos ya dos ya dos zormuş meğer Zormuş me zormuş me zormuş me zormuş me zormuş me zormuş me Uşkun selgimiydim Duruldum gayrı Çok bulanık aktım Yoruldum gayrı Nice güzel gördüm Hep ayrı ayrı Hakikatta yol ya dost Ya dost ya dost Ya dost ya dost Birimiş meğer Birim iş meyer, birim iş meyer, Bu arada iki hususu hatırlatmak istiyorum. Şöyle ki, türküyü sizlere yârimiş meğer diye anons ettim. Fakat türkü, derde düştüm, dermanını ararım ismiyle de bilinir. Öyle de karşılaşabilirsiniz albümlerde ya da sosyal medyadaki kimi icralarda. Bir de Neşet Ertaş iki farklı ezgiyle havalandırmış bu türküyü. Şimdi dinlediğimiz en tanınmış olanıydı. Diğerini ise Neşet Ertaş dinleyicileri bilir. Fakat hasseten meraklı olmayanlar pek bilmezler. O yorumu da Neşet Ertaş'ın icrasından sizlere dinletmiştim önceki yıllarda. Konuya meraklı olan dinleyiciler varsa ve dinlememişlerse o versiyonu muhakkak dinlesinler bence. Önce belki yadırgayabilirler farklı bir ezgiyle havalandırıldığı için. Ama onun ezgisindeki ve yorumundaki derinlik de birkaç dinlemeden sonra içine çekecektir dinleyenleri bence. Şimdi de sırada Nazlı Öksüz'den dinleyeceğimiz bir türkü var. Bu türküyü 15 yıl önce Arif sağ Umut isimli albümünden dinletmiştim sizlere. O albümde sözler anonim, müzik ise Gültekin olarak not edilmiş. Ancak Gültekin... Derken Lütfü Gültekin mi kastedilmiş yoksa adı Gültekin olan başka biri mi bunun müziğini yapan bilmiyorum açıkçası. Bu sebeple o konuda sizlere bir şey söyleyemeyeceğim. Nazlı Öksüz'den dinleyeceğimiz bu türkünün ismi ise Ötüşün Kuşlar Ötüşün. De halk müziği geleneğinin yeni nesil temsilcilerinden ve hatta kanımca hem yaptığı besteler hem de yazdığı sözler sayesinde bu geleneğin yeniden yaratıcılarından biri olan Hulusi Gökmeşe'den bir türkü dinleyeceğiz. Söz ve müzik yine kendisine ait. Ondan dinleyeceğimiz kendisine ait olan bu türkünün ismi ise nerede? Duvalar, güller nerede? Boş lafın boş olur önü, arkası Gömülsüz dudağın dilleri nerede, nerede? Gömülsüz dudağın dilleri nerede, nerede? Gömülsüz dudağın Ateş iken küle ettin ocağımı, uzak kaldın boş koydun ocağımı. Yüzüme deseler öleceğimi sensiz ten eşirin salların erden erde, sensiz ten eşirin salların erden gerçek sanmışım murat almak için boşa yanmışım garip gördüm sevdim garip benmişim gönlümün tutacak dallar nereden eride gönlümün tutacak dallar nereden eride Çevirdi yolundan aldı döndürdü Ağlattı ağlattı geri gönderdi Tatlıydı dilleri özendirdi Tuzarazı razı etti ballar nerde nerde Tuzarazı razı etti ballar nerde nerde Haklıydı dilleri özendirdi, tuzağı razı etti ballar nerde nerde, tuzağı etti ballar nerde nerde. Programın başlarında Erkut Özkan'dan bir türkü dinlemiştik. Şimdi yine onun Duru icrasından bir türkü dinleyeceğiz. Bu ise söz ve müziği Baki Kılıç Aslan'a ait olan bir türkü, ismi ise ''Dön Bakalım Yalan Dünya'' Hainler yüzüne unca zalimler yüzüne Dül bakalım yalan dünya Gel Allah'tan sen pervane Gel Allah'tan sen pervane Dön bakalım yalan dünya Dön bakalım yalan dünya Gel Allah'tan sen pervane Allah'tan sen pervane Dön bakalım yalan dünya Dön bakalım yalan dünya Yazın yağmur dışında gar Sana da bir emreden var Yazın yağmur dışında gar Sana da bir emreden var Ne saç koydun ne de sakar Yol bakalım yalan dünya Al bakalım yalan gün.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 Alacağız lan, gel başıma avcılar. Ne saç koydun ne de sakar Yol bakalım yalan dünya Yol bakalım yalan dünya Yazın yağmur dışında gar Sana da bir emreden var Ne saç koydun ne de sakar Yol bakalım yalan dünya Yol bakalım yalan dünya un deaka yol bakalım yalan dünya yol bakalım yalan sırada yine Neşet hertaş türküleri var Bunlardan ilki uğur önür umut suyun ve İsmail Çakır'ın icrasıyla dinleyeceğimiz bir türkü burada bir evren tasavvuru dile geliyor aslında. Tasavvufi öğelerin de yoğun bir biçimde işlendiği bir türkü bu. Bu anlamlarda oldukça açık ve seçik aslında. Ama türkünün sözleriyle ilgili bir şeyler söylemeyeceğim. Belki ilerleyen aylar ve yıllarda şayet buralarda olursam yorumlarımı paylaşırım sizlerle. Artık belki diyorum ve söz vermiyorum dikkat ederseniz. Zira söz verdiğim birkaç şeyi hala yerine getiremedim. O sebeple söz verme hakkını kendimde görmüyorum ve sizlerden de tekrar anlayış bekliyorum bu konuda. Dinleyeceğimiz bu Neşet taş türküsünün ismi ise Yolcu. I'm on it. Edemeyiz, cehaletlerinden iki su Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz Dünya senin vatanın mı yurdun mu Dünya senin vatanın va senin vatanımurdum dünya senin, mı, mu? Dünya senin mı, mu? sırada Neşet taş türküleri var demiştim ama programın sonuna doğru gelmişiz Bu sebeple onlardan birini çalamayacağım sizlere bu hafta. Programın sonuna ayırdığımız bölüme geçeceğiz şimdi. Bu bölümde bu hafta Baki Kılıç Aslan'dan bir türkü dinlememizin hoş olacağını düşündüm. Zira Erkut Özkan'dan bir Baki Kılıç Aslan türküsü dinlemiştik az önce. Şimdi de Yöresel Starlar isimli albümden onun yani Baki Kılıç Aslan'ın icrasıyla bir türkü dinliyoruz. Türkünün ismi Bir Yiğit Sevdiğini Alamazsa. sevdiğin almazsa günden güne devamrım ömrüm ömrüm, ömrüm sökünür gider oy bırakmaz ki beni de şu zalım gader gader ömrüm ardıstrada dökülür gider oy gider oy. Bırakmaz ki beni deş uzalım kadenir, vay kadenir Ömrüm ardı sıradan sökülür gi. Geçlikte benim danga boyunu mu bükdün gel veren etin gönlü gel gönlü Bu bardan gittin bir köyde ya gül yana yanayana da boyunumum bükülüyor Barıp gitdiğinde beni bir köyün Ötüye kulat din Yan ayına da boynum bükülüge mevlam senin muradın versin en şu alem içinde de açan bir gül açan bir gül akan göz yaşlarım o oh, boy oh, oh, sevdiğim sizsin yaşlar mendiline dengine hey, dökülür gi Ahan göz yaşlarım o, o sevdiğim sistin yaşlar men diline de dökülür gi Hem yaram yalan gazinge belten aklı yanlar oh, oh, da gülmeniz altının kıymetinin çerçeji bilmeniz beş paralık pula değişir ki. altının kıymeti çertici bilmeniz, 5 paralık bula deşiği Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Bu haftaki destekçimiz Adem Alıcı imiş. Adem Alıcı açık radyoyu Münih'ten dinleyen dinleyicilerimizden birisi. Ona hem çok teşekkür ediyorum hem de buradan grubet ellere selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. dan dile titreşimler. Azelya Andesuna Emre Dağtaşoğlu. Desteği için açık radyo dinleyicisi Adem Alıcı'ya teşekkür ederiz.